Visa Expressi Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Milad Bülent Kılıç Selam Berdustane Gerami Ez açık radyo programı Fizan Ekspresi İran Mişnevit Milad Bülent Kılıç Doğrusunu isterseniz son bir aydır bir buçuk aydır İran'da olup bitenleri eskisi ölçüsünde dikkatle izlemiyorum Elbette bunun için de İran halkını suçlamıyorum ama bir hayal kırıklığı içindeyim çünkü süreç başlarda çok iyi gidiyordu, yani bana ve birçoklarına göre bir devrimci dalgaydı söz konusu olan. Fakat aylar geçtikçe, yani özellikle dördüncü ve beşinci aydan sonra Batı'nın ciddi bir müdahalesi söz konusu oldu sürece. Batı'nın dediğimde elbette İsrail'i de dahil ediyorum. E, bu güçler ülkedeki devrimci dalgayı bir grup kuklaya ciro etmeye çalıştılar. E, bu da devrimci safların bölünmesine neden oldu. Bu gruplar birbirlerine düştüler. E, sonuçta kazanan da Molla rejimi oldu. E, yani meşrutiyet yanlıları, şah yanlıları kaybettiler. Devrimci güçler kaybettiler. Ama şimdilik de olsa e, Molla rejimi ömrünü uzatmış oldu. E, devrimci dalga bitti, sona erdi diyorum. E, daha önce de söylemiştim. Ama bu sokakların bütünüyle durulduğu anlamına da gelmiyor. E, yani sokaklarda her gün bir takım eylemler oluyor, gösteriler oluyor. E, basın açıklamaları düzenleniyor. Kadınlar yine sokaklarda direniyorlar. Hatta son günlerde... Kadınlar başları açık hatta bazıları dizlerine kadar açık giysiler giyerek bisiklet kullanıyor hatta motosiklet kullanıyor en azından Tahran gibi büyük kentlerde. Halkın rejimin saldırılarına yönelik verdiği kimi karşılıklar da var. Rejimin kimi çerileri de ard saldırılara uğruyor ve Son haftada örneğin bu türden iki saldırı oldu ve rejimin çerilerinden biri öldü. Biri de bir başka saldırıda ağır yaralı olarak kurtuldu. Son haftalarda çevirmenler ve yazarlar cephesinde de bir hareketlenme var. Önce yüzlerce çevirmen bir deklarasyon yayınladı. Hemen ardından da 60 kadar yazar başka bir deklarasyon yayınladı. Ve iki grupta artık devletin sansür mekanizmasına boyun eğmeyeceğini ilan etti. Kitaplarını sansürsüz basacaklarını söylediler. Ee, İran'da süreç bildiğim kadarıyla şöyle işliyor. Ee, yayınlamayı planladığınız kitabınızı ilgili bakanlığa götürüyorsunuz. Ve onlar da paşa gönüllerine göre belirledikleri bir süre sonunda e, o kitabı yayınlayıp yayınlamayacağınıza dair bir karar veriyor. Elbette yayınlanacak olan kitapların da e, içeriğini istedikleri gibi müdahale edebiliyorlar. E, örneğin kitapta içki kadehi diye geçen bir şeyi e, kahve fincanı olarak değiştirebiliyorlar. E, hatta bu nedenle bazı edebiyatçılar, en azından kişisel e, ilişkilerinde dostlarına kitaplarını armağan ederken yani e, kitabın arasına bir de bir sansür cetveli koyuyor. Bugün size 20. yüzyıl Afgan müziğinin belki de en önemli sene olan Üstad Seraheng'den birkaç şarkı dinletmek istiyorum. Ondan bugüne kadar yalnızca bir parça çalmıştım. Çünkü parçaların çoğunun kayıtları çok kötü ve çoğunlukla standartın yani alışılagelmişinin ötesinde uzunlar. Fakat bugün bunun bana engel olmasına izin vermek istemedim. Çünkü Seraheng'i çok önemsiyorum. Sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Umarım sıkılmazsınız ve umarım dinlersiniz. Ee, ondan ilk olarak bir Sindi Beherevi parçası dinleyeceğiz. Bu bir tür, ee, daha önce de çalmıştım bu parçayı size. Ee, Yandı lale zarım, gül çekip gitti yanımdan. Sensiz ne rengim ne kokum kaldı. Ey baharımın ihtiyarlı diyor şarkı. İlk dizelerinde. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'daki su krizi aylardır doruğa çıkmış durumda. Ee, Tahran'da ve Tahran yakınlarındaki Kereç yerleşim bölgesinde barajlardaki su düzeyinin düşmesinden dolayı yaklaşık bir haftadır su kesintileri yaşanıyor. Ee, devlet halkı su tasarrufuna davet ediyor. Ee, halksa öfke kusuyor. Öyle ki insanlar klimalardan damlayan suyu biriktiriyorlar ve e, onu kaynatıp kullanıyorlar. E, öte yandan Afganistanla İran arasında e, son bir iki aydır ciddi bir kriz söz konusu. E, bunun kökeninde de su var. E, bu süreçte bir yerin gerilim yaşandı, çatışmalar yaşandı. Karşılıklı olarak e, iki ordunun askerleri birbirlerini vurdular. E, Son haberlere göre Taliban İran'ın Sistan Eyaleti'ne uzanan su hattını açmazsa eğer en geç 3 ay içinde insani bir krizin yaşanacağı yönünde. Sistan Eyaleti'nde halk günlük ihtiyaçları için zaten hiç de temiz olmayan bir takım su kaynaklarını kullanıyor ve bu kaynakların önünde de son derece uzun kuyruklar oluşuyor. Bu arada Taliban'ın e, İran sınırına yığınak yapmayı sürdürdüğüne ilişkin kimi haberler yayınlanıyor. E, çıkan kimi haberlere göre bin kadar intihar bombacısı ve binlerce e, Taliban savaşçısı sınır boyunda konuşlandırılmış durumda. Yeniden müziğe dönelim. E, ben bu programda Mohsen Namcı ya da ne bileyim Minu Cevan gibi e, müzisyenleri de çalabilirim. E, ama bu müzisyenler zaten iyi bilinen e, ve artık her yerde bulunabilen, dinlenebilen müzisyenler. E, ben bu programda e, klasik batı müziğinden e, rap'e, felek'ten, şeş makama kadar her türden e, müziği çaldım. Çalmaya çalıştım. E, buna da devam ediyorum. E, ama programı yalnızca popüler, e, bilinen işlere kaydırırsak, o zaman zengin ve ihmal edilmiş bir kültüre bir darbede biz vurmuş oluruz diye düşünüyorum. Oysa tam da bizim hor görülmüş olanı, ötelenmiş olanı ya da ihmal edilmiş olanı bulmamız gerekir kanısındayım. Evet, babası da müzisyen olan Üstad Serahenk, 16 yıl Hindistan'da müzik eğitimi aldıktan sonra 29 yaşında Afganistan'a dönüyor. Afgan halkının Üstad Seraheng ile tanışması da 1946 yılının son günlerine karşılık geliyor. O günlerde şarkıları kayıt edecek teknolojiye sahip olmadıkları için şarkılar radyoda canlı icra ediliyor. Ve Kabil'de kısıtlı sayıda radyo olduğu için halk sağda solda nerede bir radyo bulursa ona kulak kabartmaya çalışıyor. Ee, Üstad Seraheng işte böyle ve neredeyse e, Kabil Radyosu'nun kuruluşuyla eş zamanlı olarak ünleniyor. E, sonrasında da bütün dünyanın tanıdığı, saygı duyduğu, birikiminden yararlanmaya çalıştığı bir müzisyen haline geliyor. Seraheng'in e, Sovyetler'de, Hindistan'da ve Batı'da yayınlanmış kimi plakları var. Ama ondan geriye kalanların büyük bir bölümü bir takım salonlardaki canlı icralarının video kayıtlarında duruyor. Afganlar bu türden icralara meclisi diyorlar. Yani bir meclisin önünde oturup söylenen, insanların da arada konuştuğu, nidalar attığı, yiyip içtiği ortamlar bunlar. Afganların meclisi dediği bu pratiğe de e, pratiğe e, hazırda bulunanları icra etmek anlamında İranlılar da Hozuri diyorlar, diyebiliyorlar. E, Serayin'den bu kez de Şah Leyla yani Şah Leyla adlı parçayı dinleyelim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Afgan müziğinin en önemli sanatçılarından olan Üstad Muhammed Hüseyin Seraheng'den son ve uzun bir parça dinleyeceğiz. Ve onunla ilgili bölümü kapatmış olacağız. E, bu söyleyeceğim şey benim de aklım almıyor ama e, aklımız alsın diyorum. E, çünkü bir kuşatma, bir tür taarruz altındayız. E, yani öyle ki çevireceğim şiirde, şarkı sözünde şarap geçiyor diye... Acaba e, radyomuz cezalır mı biçiminde tedirgin oluyorum. Dolayısıyla şu lafları etmek zorunda kalıyorum. İçki sağlığa zararlıdır. E, şarkının sözlerini bir parça değiştirip bugüne uyarlarsak şöyle diyor. Yüzümden yaşlarını silip duracağına bir ilaç yap kalbimin kanamasını durdurmak için. Kalkın birkaç kadeh ve şarap testisi getirin. Ama onlar da yetmez. Şarapla dolu bir gemi getirin. Yok yok. İyisi mi siz bir şarap denizi getirin. Açık Radyo'nun dinleyici destek haftası sona erdi. Ee, dinleyerek, duyurarak, paylaşarak bu radyonun yaşamasına katkıda bulunanlara ve elbette maddi destek verenlere ben de teşekkür ediyorum. Ee, programın destekçilerine de çok teşekkür ediyorum. Ee, ve klişe gereği değil, iştenlikle. Ee, söylüyorum bunu. Ee, bu ilgiden, bu güvenden e, onur duyuyorum ve buna yaraşır programlar yapmaya çabalayacağımı, çabalamaya devam edeceğimi bilmenizi rica ediyorum. Herkesin bildiğini dürüstçe ifade etmekte bir sakınca olmasa gerek. Ee, Açık Radyo kozmopolit bir radyo. Belli bir takım özellikleri taşıdığı sürece her kültüre, her dile ve neredeyse her türden programa yer veren ve ya da yer verebilen bir radyo. Bu yanıyla da eşsiz, benzersiz ve çok önemli bir radyo. Ama hem programcıları hem de dinleyicileri itibariyle en azından ilk bakışta daha çok eğitimli orta sınıfa ya da üst orta sınıfa seslenen bir radyo gibi duruyor. Ben yaptığımız işi önemli ve saygıdeğer buluyorum ama doğrusunu isterseniz şunu da merak ediyorum. Yani örneğin e, taksisindeki radyoyu kurcalarken e, kazara da olsa e, bu radyoyla ya da bu programla tanışan bir taksici var mı acaba? Yani e, görece yoksul, eğitimsiz kesimlere ne ölçüde ulaşıyoruz? Onların dönüşümünde ne ölçüde etkili oluyoruz? Doğrusunu isterseniz ben bunu bilmek isterdim ya da bilmek isterim. Dolayısıyla bu çerçevede söyleyecek sözü olanlara programın e-mail adresinin fizanexpressi.yahoo.com olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Yeniden müziğe dönelim. Kavvali, İran, Afganistan, Pakistan ve Hint coğrafyalarında icra edilen Çoğunlukla dini özellikleri olan ve hem ensemble hem de meclisi niteliği olan bir müzik anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Yani ortak söylenen ve küçük bir insan topluluğuna karşı yüz yüze icra edilen bir müzik türü. Parçaları da genellikle standartlara göre çok uzun. Elbette bir o kadar da etkileyici. E, bu türün önemli temsilcilerinden olan e, Pakistan kökenli Nusret Fateh Ali Khan'dan e, bir parça dinleyeceğiz. E, Pakistan aksanıyla Farsça söylenmiş bir kavvali parçası bu. E, parçanın şiiri ise Mevlana'ya ait. Parçanın e, sözlerinin iddiasız ve hızlı çevirisi ise şöyle. Ben boşu boşuna çarşı pazar dolanıyor değilim. Aşık mizacı var bende. Bir görüşme fırsatı arıyorum. Yarab acı bana böyle perişan dolanıyorum. Hata ettim, günah işledim, inleye inleye dolanıyorum. Tutku şarabı içiyorum ve sevgilinin ardı sıra dolanıyorum. Sarhoşça laflar ediyorum ama akıllı akıllı dolanıyorum. Bazen gülüp bazen ağlayarak düşüp doğruluyorum. Mesih. Duruyor kalbimde ve ben hasta dolanıyorum. Gel lütfet sevgili, sen Mevlana Rumi'ye. Kölesiyim Şems-i Tebrizi'nin, dervişhane dolanıyorum. Ta Berna Meydiger, Golo, başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.